Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala Tabibi Kulubina Muhammed Sallu ala Eşref-i Dünubina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Estaizubillah Ve la yegtab ba'dukun ba'da Sadakallahu'l-Azim Muhterem Kardeşlerim Bugün Müslüman olarak sakınmamız gereken bir özelliği, bir önemli hasletten, bir görevden bahsedeceğiz ki o da gıybet konusu. Elbette Müslümanlar olarak insanlara karşı sorumluluk duyduğumuz alanlardan bir tanesi de kişilerin hukuku çerçevesinde değerlendirilen kişilik hakları ile ilgili olan gıybet ve dedikodudan uzak durmaktır. Okuduğumuz ayet yerinde Allah Teala Hucurat Suresi 12. ayette buyuruyor ki: "Biriniz diğerini çekiştirmesin. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette siz bundan tiksinirsiniz." buyuruyor Allah Teala. Dolayısıyla da bize Allah Teala yüce Mevla çekiştirme, gıybet hastalığından uzak durmaya davet ediyor. Peki gıybet ne, dedikodu ne, çirkiştirme ne diye soracak olursak onu da Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tabiriyle Hazreti Ebu Hureyre ifade ediyor. Diyor ki bir gün ashab peygamberimize Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayete göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün sahabelere gıybet nedir diye soruyor. Ashab da Allah ve Resulü daha iyi bilir dediklerinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki zikruke ehake bime yekrah kardeşini hoşlanmadığı şey ile anmandır. Kardeşini hoşlanmadığı biçimde anmandır. Ashabdan birisi soruyor ya Resulallah peki o söylediğim şey onda varsa da mı? dediğinde buyuruyor ki Peygamberimiz söylenen şey Söylediğin şey onda varsa gıybet etmiş olursun. Şayet onda olmayan bir şeyi de söylemişsen zaten iftira atmış olursun. Toplumumuzda maalesef ki böyle bir yanlış kanaat ver. Gıybet ediyor, dedikodu yapıyor, çekiştiriyor. Var onda diyor. Vallahi doğru söylüyorum diyor. Yüzüne de söyledim diyor. Doğrudur. Yüzüne söylemişsindir. Gerçekten söylediğin şey o kimsede vardır. Zaten... Öl olduğu için sen gıybet günahını yüklendin. Eğer bir insanda olmayan bir hasreti ona ifade etmişsen, olmayan şeyi söylemişsen zaten gıybetten çok daha ağır olan başka bir suçu işlemiş oluyorsun. O da iftira suçu. Elbette iftira da gıybetin bir çeşididir ama gıybetin çok daha ağırı olan bir vebaldir. Ki gıybetle iftiranın da, bu noktada farkını da ifade etmek durumundayız. Yine Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz İsra suresi 36. ayet-i kerimede bilmediğin şeyin peşine takılma buyuruyor. Çünkü göz, kulak ve gönül yaptığı her şeyden sorumludur. Bunun için Müslüman insan ağzından çıkanı kulağa duymalı, kırk düşünüp bir söylemeli. Söylediği her bir sözün aleyhine delil olacağını düşünmeli. Hele de konuştuğu herhangi bir cümle bir Müslüman kardeşinin hukukunu zedeleyecek, ona zarar verecek, onu incitecek bir cümle ise çok daha fazla özenli olması gerekir. Elbette bir insanın yüzüne karşı incitmek bile vebalken, bir insanın arkasından o insanı çekiştirmek, dedikodusunu yapmak, o insan hakkında gıybet etmek çok daha büyük bir sorumluluktur. Muhterem kardeşlerim, Hasan Basri Hazretleri kendisine bir gün bir mecliste birisinin kendisi hakkında gıybet ettiği hususunda bilgi geliyor. Diyorlar ki, efendim falan zat sizin hakkınızda şöyle şöyle söyledi, daha o sözünü tamamlatmadan tamam evladım dur yani bana bir de sen gıybet edip de o kimseyle ilgili anlatma diye sözünün sonunu bile beklemiyor. Hemen eve gelip bir tabak helvayı kendisi hakkında gıybet eden kimseye gönderiyor. Tabi bu bir tabak helva gıybet eden kişiye ulaşınca şaşırıyor. Allah Allah ben bunu kötüledim bu kadar konuştum bu da bana gıybet karşılığında bir tabak helva gönderdi diye şaşırırken gelip meraklanıyor. Hasan Basri Hazretlerine bizzat sorma yere hissediyor. Soruyor ne oldu diye Efendim nedir bu hadise diyor ki duydum ki sen sevaplarını bana hediye etmişsin. Ben de bunun karşılığında sana ancak bunu gönderebildim. Neden? Çünkü bir insan birisinin gıybetini ettiği zaman sevaplarını gönderir. Risale-i Gulşeriye Musannefirahmetullah diyor ki bir insanın kıymet etmesi adeta füze rampasına malzeme yükleyip de onu sağ sola ateş etmesine benzer. Neden? Gıybet ettiği zaman, dünyanın herhangi bir ucundaki insan için bile olsa, gıybet ettiğinde, hani füze rampasına ateşleyeceğiniz şeyi koyarsınız da, ta çok uzaklara kadar gider, işte bir insan gıybet ettiği zaman, araba, aceme, hinte, dünyanın neresinde olursa olsun, dünyanın öbür köşesindeki insana, sevaplarını göndermiş olur. Onun için bir insan gıybet ettiğinde ilk ve yapılacağı şey sorumluluk itibariyle kendisinden sevaplarının gıybetini ettiği kimseye göndermesi olur. Hani iflas eden kimseyle ilgili hadis-i şerifte de aleyhisselam efendimiz buyurmuştu ki iflas eden bu dünyadan ahirete pek çok hayır hasenat ile ibadetle gidip de Hiçbir şey bulamayan, hatta ibadetleri bitip sonra hakkına tecavüz ettiği kimselerin günahlarını vebali yüklenen kimse demişti. İşte gıybet etmenin sonucu bu. Bir insan gıybet ettiği zaman kıyamet günü sıfır çeker. Her namaz kılar, ibadeti yapar, oruç tutar, her ne şeyse yaptığı ibadet o ibadetlerin sonucunda ibadetlerin sevabını Karşıda birisine bağışlamış olur. Yine tabiinin büyüklerinden Abdullah İbni Mübarek Hazretleri diyor ki Ben hayatımda gıybet edecek olsam Ana babamın gıybetini yapmak isterim. Çünkü benim sevaplarıma en fazla layık olan onlardır. Gıybet ettiğim zaman sevaplarımı göndermiş olacağım. Yaptığım işlerin karşılığını ibadet sevap olarak ben almayıp başkasının almasını temin etmiş olacağım. Onun içinde diyor. Buna en çok ana babam layıktır da ondan dolayı da onların gıybetini etmek isterdim. Eğer gıybet edecek olsaydım. Yine İmam-ı Şafii Hazretleri değerli kardeşlerim buyuruyor ki üç kimseyle arkadaşlık yapmak insanın aklını artırır. Birincisi alimlerle beraber olmak onların huzurunda bulunmak, onların sohbetini dinlemek, insanın zeka seviyesini, şuurunu, aklını artırır. İkincisi, salih kimselerle, Allah'tan korkan, takva insanlarla beraber olmak, insanın aklını, fikrini, zikrini artırır. Üçüncü olarak da, kendisini ilgilendirmeyen, boş konularda konuşmayı terk eden kimselerle beraber olmak. Onun için, Kıybetten uzak duracak insanın öncelikle bulunduğu ortamı, arkadaş çevresini de iyi seçmesi gerekir. Boş sözlerin sarf edildiği ortamlardan uzak durması gerekir. Değerli dinleyenler, kıymetli kardeşlerim, hepinizin malumu olduğu üzere, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç ile ilgili hadis-i ara. Miraç'ta Efendimiz, bize kıyamet günü insanların karşılaşacağı manzaralar sunuldu. Cennete giren insanlar, cehenneme giren insanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Acayip insanlar gördüm. Mide, karınları kocaman olmuş, vücudunun dışarısına çıkmış, yere doğru sarkıyor, içi yılan dolu. Kimdir bunlar diye sorduğumda bunlar ümmetinden faiz yiyenlerdir dedi bana Cebrail aleyhisselam. Sonra bir tip insan daha gördüm. Bakır tırnaklarla yüzlerini, gözlerini ve vücudunun her bir azasını parçalayan kendi kendini cırmalayan insanlar gördüm. Bunlar da kimdir diye sorduğumda Cebrail dedi ki bunlar ümmetinden dedikodu yapan ve insanların ee, etini yiyen şeref ve namuslarıyla oynayan kimselerdir dedi. Yani gıybet eden kimseler. Değerli kardeşlerim kuşkusuz ki gıybet etmek bir kul hakkı olduğu kadar önemli, dehşetli etkileri olan sonuçlar doğan kötü bir hastalıktır. Hazreti Aişe Validemiz kendi rivayet ettiği hadis-i şerifte diyor ki bir gün ben peygamberimize Hazreti Safiye ile ilgili bir sözde bulundum. Dedim ki bunun kısa boyu sana yeter. Hani Hazreti Ayşe dalga geçmiş. Hazreti Safiye'nin kısa boyuyla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da buyurmuşlar ki Ey Ayşe sen öyle bir söz söyledin ki eğer o söz denize karışsaydı denizin suyunu kirletirdi sadece basit bir söz gibi geliyor ama o söz o söz denize karışsa denizin sözün e, suyunu kirletir diyor efendimiz aleyhisselam. Onun içinde çok küçük gördüğümüz hatalar, kabahetler bile bazen çok büyük neticeler doğurabilir ve en önemlisi de bir insanın e, kıyamette pişman olmaması açısından en çok dikkat edeceği azalarının başında da kalbi ve dili gelir dilini iyi kullanmadığı takdirde kendisine büyük sıkıntılar doğurur. Değerli kardeşlerim yine bir hadis-i şerifinde Efendimiz aleyhisselam bize cehennemin dehşetinden bahsederken buyuruyor ki dört kişinin çektiği azaptan cehennem ehli bile, cehennemde kalan insanlar bile rahatsız olur. Kendileri cehennemlik, yanıyorlar ateşin içerisinde ama onlar Kendilerinden daha kötü insanlar gördüğü için, şiddetli durumda insanlar gördüğü için onların duruşundan, azabından rahatsız oluyor. Kim bunlar? Bunlardan birincisi ateşten bir tabut içinde olanlar. Bir grup insan var ki bir tabutun içerisine sığdırılmış dar bir alanda, ezik vaziyette ve ateşin içerisinde. Kim bunlar? Dünyadayken ödeme imkanı olduğu halde borçlu olarak giden kimseler, borçlu ölenler. ikinci grup, insan diyor Efendimiz Aleyhisselam, bağırsakları yerde sürünür. Vaziyette insanlar var, onlardan da cehennem ehli rahatsız olur. Bunlar da kimler? Dünyada idrarından sakınmayan insanlar abdest alırken, bu hususta gerekli temizde özen göstermeyen insanlar. 3. kimseler kan ve irin kusan kimseler diyor. Onlar da dünyada müstehcen konuşanlar, insanları güldürmek için gelişi güzel, belaltı konuşan, her türlü e, hakaretvari, sövgülü konuşmalar yapan kimseler işte bunlar da diyor. Kan ve irin kusanlar cehennemdekileri rahatsız eder. Dördüncü olarak da bir grup insan var ki kendi kendine, kendini parçalar gibi kendi vücudunun etini yiyen insanlar vardır. Bunlardan da cehennem ehli rahatsız olur. Kim bunlar? Bunlar da dünyada gıybet eden, kovuculuk yapan, dedikodu yapan insanlar. Dört kığıtım insan cehennem ehlini bile rahatsız edecek bir azaba maruz kalır. Değerli kardeşlerim, yine büyüklerden Cüneydi Bağdadi Hazretlerinden bir rivayet. Güneydi Bağdadi Hazretleri anlatıyor ki, ben diyor bir gün Bağdat'ta Şunuziye Mescidine geldim. Burada bir cenaze vardı. Cenazeyi beklerken değişik tabakalardan insanlar, üst seviyeden insanlar, orta halli insanlar, herkes toplanmış Cenazeyi bekliyor. Tabi üst seviyeden insanlar da olduğu için e, oraya bir dilenci gelmişti. Dilencinin de bu halini görünce iç geçirdim. Keşke bu adam çalışsa daha iyi olmaz mı? Keşke çalışarak rızgını kazansa diye böyle bir iç geçirdim. Ardından cenaze geldi. Namazı kıldık, defnettik, hep birlikte ayrıldık aya geldim. Muhtad olduğu üzere her zamanki yaptığım gibi gece ibadet yap, işte yapmak üzere bu erkenden uyandım. Tevccüd vakti. Kendime göre edindiğim bir vird vardı. Namaz kılar, Kur'an okur, zikir çeker. Bazı şeyler yapardım ki bu da bugün de aynı şeyi yapmak üzere kalktım. Ama kendimde değişik bir hal hissettim. Bugün hiç ibadetlerden tat alamaz durumdaydım. Lezzet vermiyordu ibadet bana. Bunu neden acaba diye düşünürken gözüme birden uyku geldi. Hafif daldım ki bana e, dendi ki niye o adamın dün dilencinin gıybetini ettin? Ben dedim hayır ben gıybet etmedim. Sadece iç geçirdim. Böyle kendi kendime e, savunma halindeyken git özür dile diye bir işaret aldım. Ardından diyor Cüneyd Bağdat Hazretleri sabahın olmasını bekledim. Sabah erkenden hiç huyunu, suyunu, soyunu, sopunu, adını, ismini, cismini bilmediğim bu direncinin peşine düştüm. Erkenden Bağdat sokaklarını arşınlayarak, karış karış gezerek bu dün gördüğüm, hiç tanımadığım direnciyi aramaya koyuldum. Ta ki bir pazar yerinde e, sebzelerin, meyvelerin, kabukları Artmış, e, onları toplarken gördüm. O esnada bu dilencinin yanına vardım ki, Ey Ebul Kasım, yine hala aynı fikir demesin diye bana seslendi. Bunun üzerine, hayır, estağfurullah dedim. Pişman olduğumu ifade ettim, hakkını helal et dedim. Ben öyle demeye kalmadı ki kendisi de Allah seni de beni de affetsin dedi. Düşünün ki bir insan kendi içinden geçirdiği hususta bile nasıl bir sonuçta karşı karşıya kalabiliyor. Onun için bir insan gıybetin şekiller içerisinde diliyle söylediği gibi kaş göz işaretiyle eliyle de gıybet yapabilir. Bundan sakınmalıdır. Bir de başkasının hakkında su izanda bulunarak başka düşünceler içerisinde dalarak da gıybete düşmüş olabilir. Bundan da uzak kalması gerekir. Elbette gıybeti birileri yaptığı zaman kötüdür de peki dinlemek nedir? Değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz o ize semiu'l-lagh ve aradu Onlar boş söz, yalan, gıybet, dedikodu du işittikleri zaman ondan yüz çevirirler buyuruyor Rabbimiz. Yani dolayısıyla da bizler de gıybet yapılan ortamda gıybetin yapıldığını duyduğumuz an öncelikle ondan uzak durmak ve o ortamı terk etmek gerekiyor. Şayet bir insanın gıybet yapılan ortamda eğer gıybet edeni susturmaya gücü yeterse susturup o konuyu değiştirmesi sağlanmalı. Aksi takdirde o ortam terk edilmelidir. Peygamberimiz buyuruyor ki hadis-i şerifinde kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı korursa Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Eğer bir kardeşimizin hukuku çiğneniyor, aleyhinde sözler ediliyor dedikodusu yapılıyorsa o ortamda onu savunmak, savunabilmek en geçerli doğru yoldur. Ama eğer bu da mümkün değilse o ortamı terk etmek gerekir. Çünkü bir insan gıybet edeni dinlediği zaman da ona ortak durumdadır. Yine İbrahim etem Hazretleri'nden rivayet olundu ki, İbrahim etem Hazretleri bir gün diyor, bir davete e, çağrıldım, yemek davetine gittim. Gittim ki insanlar, insanlar e, konuşmaya başladılar. Davetlilerden birisi geç kaldı, henüz gelmedi. Oturanlar başlamışlar. İşte bu zaten hep geç kalır. Bunun hep adeti budur zaten. Bu nereye erken geldi ki? Herkes ileri geri konuşmaya başlamış. O esnada İbrahim Ethem Hazretleri biz buraya insan eti değil yemek yemeye geldik diye üzüntü içerisinde o ortamı terk ediyor ve kendisine nefsin bu ortamı hazırladığı düşüncesiyle de 3 gün açıklama cezası veriyor. Ben burada gıybet yapılan bir ortamda bulundum. Ondan dolayı da bu nefsin cezalandırılması lazım diyerek. Elbette gıybet bu kadar kötü de peki gıybetten kurtuluş imkanı yok mu? Muhakkak ki var. Bir insanın gıybetten kurtulması için Sehri bin Abdullah Hazretleri buyuruyor ki önce su izandan Başkaları hakkında kötü düşünmekten vazgeçmeli. Çünkü su izandan kurtulan bir insan tecessüsten başkalarının gizli halini araştırmaktan kurtulur. Tecessüsten kurtulan insan da gıybetten kurtulur. Gıybetten kurtulan da günahtan kurtulur. Bunun yolu bununla mümkün olmuştur. Ancak bir insan Gıybet eden bir kimseye engel olduğunda da Allah Teala o insandan 70 türlü belayı def eder buyuruyor Hazreti Peygamberimiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte. Ve bir insan gıybetten uzak kalabilmek için de öncelikle kendi nefsine dur demesi, diline sahip çıkması gerekir. Bunun dışında Gıybete yol açan hastalıklardan uzak durması gerekir. Nedir onlar? Mesela övünme hastalığı. Bir insan kendisini övmek üzere gıybet eder. Ben şöyleyim Falanla kıyaslamaya çalışır. Kıyasladığı kimsenin de gıybetini etmiş olur. Yine birini kıskanarak gıybet eder ki kıskandığı insanın e, mukayesesini yaparak ya da hakkında olumsuz konuşarak gıybet eder. İki yüzlü davranarak. Yine kendisini bir ortamda temize çıkarabilmek için gıybet eder. Eğlence ortamı, boş sözün, yani kelamın çok edildiği ortamlardır. Bu da insanları gıybete sürükler. Bunun dışında insanlarda üzüntü öfkenin kontrol altında tutulamaması da gıybete bir etkendir. Çok aşırı üzüldüğü zaman, Üzüldüğü için ya da çok öfkeli olduğu zaman öfkesini yenemediğinden buna sebebiyet veren insanların gıybetini eder. Bunun dışında bir insanın gıybetten korunabilmek için herhangi bir olayı anlattığı zaman olumsuz gün var ise eğer olayda geçen failleri özne olan kimselerin ismini anmadan anlatması gerekir şahit bu olay anlatıldığında eğer insanların ismi deşifre edilerek anlatılıyorsa işte bu da gıybete etken olan bir başka husustur değerli kardeşlerim elbette gıybet günah dedik kul hakkı dedik ancak elbette ki gıybetin de mübah olduğu hatta sevap olduğu yerler de var bunlara da inşallah ...anlatıp konuşmamızı toparlayalım. Değerli kardeşlerim, altı yerde gıybet etmek mübahtır. Bunlardan birincisi istifta, fetva makamında bir insan birisiyle arasında problem olsa... ...sonra bir hoca efendiye gidip dese ki benle falan kişinin arasında şöyle şöyle şöyle problem oldu... O bana şunu şunu yaptı. Ben de bunu bunu yaptım. Şimdi ne yapmalıyım? Dini hükmü öğrenmek üzere birisinden yardım istediği zaman bunları anlattığı zaman bu gıybet ribet olmaz. Bu mübah olandır. Ki Efendimiz'den rivayet olduğuna göre Ebu Sufyan'ın karısı Hint bir gün peygamberimize geliyor ve kocasını şikayet ediyor. Diyor ki Ya Resulallah Ebu Sufyan çok cimri birisi. Eğer biz kendi haberi olmadan kendimize yiyecek temin etmemiş olsak ben de çocuklarda aç kalacağız. Böyle bir ortamda ne yapmamız gerekir? Yani biz bilgisi olmadan aldığımız için doyacak kadar günah mıdır, vebal işlemiş miyiz diye soruyor. Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor ki örfe göre ...kendine ve çocuğuna yetecek kadar al. Yani o noktada Peygamberimiz... E, ...sus... ...Abu Süfyan hakkında konuşma demiyor. Ya fetva istemek için sorduğundan dolayı... ...buna Peygamberimiz cevap veriyor ve buna da itiraz etmiyor. Bunun dışında ikinci olarak... ...islah ve eğitim konularında da gıybet etmek bu bahtır. Sokakta bir çocuğu gördünüz... Ailesini tanıyorsunuz, yanlış yerlere gidiyor. Gidip anne babasına, çocuğunuz falan yere gidiyor. Aman ha dikkat edin diye iyi ifadede bulunduğunuz zaman ya da bir memuru, yanlış davranan bir memuru, amirine şikayet ettiğiniz zaman bu gıybet olmaz. Bu mübahtır çünkü burada da eğitim ve istah amacı düşünülmüştür. Üçüncü olarak, ...kebair dediğimiz büyük günahları açıktan işleyen insanların da gıybeti olmaz. Peygamberimiz buyuruyor ki... ...faciri özelliğiyle anın ki insanlar ondan sakınsın. Adam Allah'tan korkmuyor, kuldan utanmıyor, açık açık büyük günahları işliyorsa... ...kendisine ve Allah'a saygısı olmayan insana da bizim de saygı göstermemiz gerekmez... Bu insanın bu özelliğinin açıkta anlatmasında bir sıkıntı yoktur ki başka hadiste de Peygamberimiz Haya örtüsünü kenara bırakanın gıybeti olmaz buyuruyor. Bu insan zaten haya örtüsünü tamamen kenara bırakmış. Bunun dışında dördüncü olarak bir insanın zulme uğraması söz konusu olduğu zaman gıybet olmaz. Belediye otobüsünde seyahat ediyorsunuz, yandaki yolcu arkadaşının cebindeki cüzdanı çekiyor. Siz de gördünüz, susuyorsunuz, gıybet olur diye bu bir insanın zulme uğramasına sebep olacağı için caiz olmaz. Aynı şekilde bir cinayet işlenmiş, katilin kim olduğunu biliyorsunuz, bir başka insanı da katil zanlı ile gözaltına alıyorlar. ...gerçek katili bildiğiniz halde susuyorsunuz. Ama buradan bir başka insanın zulme uğraması söz konusu oluyor. İşte burada da bir insanın zulme uğraması söz konusu olduğu zaman... ...gıybet olmaz ki istişare de bunun bir parçasıdır. Bir gün Fatıma bin Kays isimli bayan sahabe peygamberimize geliyor evlenecek istişarede bulunuyor. Ya Resulallah Muaviye ve Ebu Cüheym bunlar hangisiyle evleneyim diye sorduğunda buyuruyor ki Peygamberimiz bak diyor Muaviye fakir biridir. Sakın ona yaklaşma. Perişan olursun. Diğere o da diyor eli çok sopalı birisidir. Onda da rahat edemezsin. Bunların ikisi de sana yaramaz. Burada Peygamberimiz de o iki sahabenin gıybetini etmiş değil. Tam tersine İstişare mahiyetli soru sorulduğu için onlara cevap vermiştir. Bu tür konularda istişarede de bir insanın gıybet etmesi söz konusu olamaz. Değerli kardeşlerim, beşinci olarak da geneli ilgilendiren konularda gıybet olmaz. Vali göreve gelmiş, belediye başkanı, muhtar, halkın genelini ilgilendiren konularla meşguller, eğer icraatlarında bir olumsuzluk var ise geneli ilgilendiren yönlerin eleştirilmesi, konuşulması gıybet sayılmaz. Aynı şekilde piyasada dolaşan bir dolandırıcı var. Pazara gelmiş piyasaya herkesi dolandırıyor. Elinde sahte para var herkese veriyor. Sen de biliyorsun. Veya sahte çekle insanları dolandırıyor. Çek karşılıksız bir çek. Bunu bildiğin halde gizlersen bir insanın mağduriyetine sebep olacağın için de gıybet değildir zulme uğramasına hem de umumu ilgilendiren konu kapsamında değerlendirileceği için bu da gıybet değildir. Yani insanların genelini ilgilendiren konular ile bir insanın haksızda uğraması söz konusu olduğu zaman gıybet edilebilir. Bir insanın hakkı söz konusuysa altıncı olarak da tarif maksadıyla bazı insanlar kendilerine belki e, mesela işte kısa boylu denmesinden efendim topal denmesinden hoşlanmayabilir ama bu ancak böyle bilinebiliyor ise yer tarifi başka şeyler için yani insanların zihinlerine yerleşmiş klişe haline gelmiş bazı şeyler varsa bunların da ifade edilmesi gıybet sayılmaz. Ama bunu, bu saydığımız altı yerin dışındaki gıybetlerden sakınmak gerekir. Gıybet bir kul hakkıdır. Değerli kardeşlerim, gıybet kuşkusuz ki çeşitleri içerisinde biri de kendini beğenmek vardır. Sadi Şirazi Hazretleri anlatıyor ki, ben diyor bir gün babamla birlikte çocukken gece ibadete kalktık. Gece kalktığında Sadi Şirazi Hazretleri babasına demiş ki, baba keşke şunlar da kalksa değil mi? Bak komşularımızın hepsi yatıyor. Biz kalktık dediğinde yat evladım yat. Keşke sen de yatsaydın. Çünkü onlar hiç olmazsa yatıyor da bari kimsenin gıybetini ederek günah işlemiyorlar. Sen onların gıybetini işleyerek sevabın gittiği gibi bir de günah işledin. Onun için bu noktalarda daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor. Ve son olarak Peygamberimizden rivayetle Rabbimizin Hazreti Musa'ya vahyini hatırlayalım. Allah Teala Hazreti Musa'ya vahyetti ki gıybetten tevbe ederek ölen kimse cennete en son giren kimse oldu. Gıybete devam ederek ölen kimse de cehenneme ilk atılan kimse oldu. Ve son sözümüzde Efendimizin hadis-i şerifi olsun. Buyuruyor ki Peygamberimiz kim bana iki çenesiyle iki bacağı arasını koruyacağını garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim.